11 birinci lam'a mirkatü sünneti ve tirya Maradıl maradil bid'a. Bismillahi r-Rahmani rahim Lakin jaa akum min anfusikum aziz. Alehi ma anittum harisu aleykum bil mu'minin raufu rahim. Şu ayetin birinci makamı minhadü sünnet, ikinci makamı mirkatü sünnettir. Fein tawla fakul hasbi Allahu la ilahe illahu. Aleyh tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fettabi'uni yuhibbukum Bu iki ayete azimenin yüzer noktasından 11. noktası icmalen beyan edilecek. Birinci Nükte. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sunneti inda fesadi ummeti felehu ecru mi'til şehid. Yani Fesadı ümmetim zamanında kim benim Sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir. Evet, Sünneti seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bidaların istilası zamanında Sünneti seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymettardır. Hususan fesadı ümmet zamanında Sünneti seniyenin küçük bir adabına mürat etmek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 Evet, Müceddid-i El-Fisani, İmam-ı Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i esas tutan, Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete mazhardır. Üçüncü nükte, bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda, rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan, gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde, akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. süre Süreyya'dan seraya,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 Hem o seyahat-ı ruhiyede, çok tazikat altında, gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve besveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem, bakıyordum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 O denize ister istemez atılmak lazım geliyordu. İşte o pek acip ve çok hazin haletteyken iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle fe in tevella fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim ayeti imdadıma yetişti ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Ruh kemal emniyetle ve sürurla o ayetin içine girdi. Evet anladım ki Ayetin manayı sarihinden başka bir manayı işaretisi beni teselli etti ki sükunet buldum ve sekinet verdi. Evet nasıl ki manayı sarihi Resul-ü Ekrem ve selam'a der. Eğer ehli dalalet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iraz edip Kur'an'ı dinlemeseler merak etme ve de ki Cenabı Hak bana kâfidir, Ona tevekkül ediyorum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 Başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir ve dalalete düşenlere bedel tariki hakkı takip edecek mutî kullarını gönderebilir. Madem öyledir, o her şeye bedeldir. Bütün eşya bir tek tevcühüne bedel olamaz der. İşte şu manayı işarî vasıtasıyla bana dehşet veren üç müthiş cenaze başka şekil aldılar. Yani hem hakîm, hem rahîm, hem adil hem kadir bir zatı zülcelal’in tahtı tedbir ve rbu biliyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde Hikmet Nua bir seyran, ibret Numa bir cevelan, vazifedarane bir seyahat suretinde bir seyrü seferdir, bir terhis ve tavziftir ki böylece kainat çalkalanıyor, gidiyor, geliyor. Beşinci nükte. Ull in' tümtühiibbuun Allah'ı fetebiuni Yuhbib ayeti azimesi, i̇ttiba sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'î bir surette ilan ediyor. Evet şu ayet i kerime, kıyasat mantıkiye içinde, kıyas istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'î bir kıyasıdır. Şöyle ki, nasıl mantıkça kıyas istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa, gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı, öyle ise netice veriyor ki, şimdi gündüzdür.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 Evet, Cenabı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek ve itaat yolları içinde en makburi ve en müstakimi ve en kısası bilâ şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet, bu kâinatı bu derece inamat ile dolduran Zatı Kerimizül Cemal, ziyişurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Hem bu kâinatı bu kadar mucizatı sanatla eden o Zatı Hakimizül Celal. Elbette bilbedah ziyi şuurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübelli ve imam yapacaktır.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 Yani, el-yavm-i ekmeltu lekum dînekum sırrı ile, kavaid-i şeriat-ı garra ve desatiri sünnet-i seniyye tamam ve kemalini bulduktan sonra, yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa bekella ve nakıs görmek hissini veren bid'aları icat etmek, dalalettir, ateştir. Sünnet-i seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. O kısım,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 Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adat ve muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taalluk eden çok sünnet-i seniyeler var.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 Eddabni Rabbi fa ahsana yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Evet, Siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyeyi bilen kat'i yananlar ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyesini terk eden edebi terk eder. Bir edeb mahrum başet ezluf firab kaidesine masadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer.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 ve düsturlarıdır ve numuneleridir